Muhterem Ahmet Mahmut Züllü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in Muhterem dinleyenlerimiz Abdurrahman ibn Semmura radıyallahu anh edilen Çok önemli bir hadisi şerifi Müzakereye başladık Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin İnni raytul bariha acaben Ben dün gece acayip bir rüya gördüm Buyurduğu bu hadis-i şerifte rü'yen nebiyai vahyun peygamberlerin rüyası vahiy niteliği taşır buyurulduğundan bu itibarla bu hadis-i şerifte buyurulan hakikatlerin hepsi kabirde mahşerde salatta mizanda önümüze gelecek karşımıza çıkacak gerçekler olduğuna iman ettik ve itikad ettik. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kısaca rayu raculun min ummeti kad ihtecetü Birinci maddede ümmetimden bir adam gördüm ki melekler onu kapmış götürüyorlardı. Cehenneme azaba sürüklüyorlardı. Abdesti geldi onu onlardan kurtardı. Bu hususta bayağı bir konuştuk. Ve ümmeti adab Ümmetimden bir adam gördüm kabir azabı kendisine döşendi yayıldı. Ama namazı geldi, onu kabir azabından kurtardı, buyurmuşlardı. Hakikaten önümüzde çok önemli bir berzah vardır, geçit vardır ki bu kabirdir. Rabbim Seberke ve Teala buyuruyor, اَسْتَعِذُ بِالْاَوْمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَا يَوْمِي Önlerinde, ötelerinde bir geçit vardır ki diriltilecekleri güne kadar, o mahşer gününe kadar Orada kalacaklardır. İşte bu kabir alemidir. Berzah alemi diyoruz. Geçit anlamına geliyor. Bu itibarla köprü anlamına geliyor. Kabir alemi öyle bir alemdir ki beden dünyada gömüldüğü için bu bir itibarla dünyadan ama ruh ahirette bulunduğu için bir itibarla efendim ahiretten yani iki yönü olan bir güzergah. Kabir alemi ve kabir azabının hak olduğuna dair birçok alet işaret ettiği gibi hadis-i şerifler de sarahaten delalet etmektedir. Şimdi bizim önümüzde böyle bir gün vardır. Önümüzde böyle bir geçit vardır. Biz orada yapayalnız kalacağız. Çukurumuzu amelimizle baş başa kalarak indirileceğiz. Orada ne cevap vereceğiz? Biz bunu düşünmek zorundayız. Bizim şimdi hazırlığımız oraya olmalıdır. Yatırımımız oraya olmalıdır. Dünyanın fuzuli havadisleri, haberleri bizi oyalamamalıdır eğlendirmemelidir, keyiflendirmemelidir. Bu eğlencelerin, bu keyiflerin hükmü nereye kadar sürer? Sonunda böyle bir katı zor e, berzakla, geçitle karşılaşacak insanın şimdiden tedbirli olması, keyfini kaçırması, iştahını kaçırması, uykusunu kaçırması ve oraya hazırlıklı olması gerekmektedir. Hadis-i şeriflere bakarken Taberani El-Mu'gemül Efsat'tan bazı hadis-i şerifler yazdırıyordum. Bu arada bu hadisi şerife denk geldim. Şaşırdım kaldım. Ayşe anamızın radıyallahu anh'ın bir Yahudi kadın komşusu ziyaretine geldi. Bir konu geçerken Ayşe anamıza Allah seni kabir azabından korusun diye bir dua edince Ayşe anamız da radıyallahu anh'ın o zamana kadar kabir azabı diye bir şey olduğunu duymamış. Tabi o zaman biliyorsunuz ki İslamiyet yeni geldiği için bizim gibi toptan bilgilere ulaşma imkanı bulamamışlardır. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler zaman-zemin sual, cevap gereği e, 23 senede tamamlandığından bütün konular bir kerede de anlaşılır anlatılır cinsten değildir. Bu itibarlı aşamamız o Yahudi kadının bu e, sözüne ihtiyatla yaklaşmış yaklaşmış ve demiş ki: Ma ve bi evveli kedibikum Bu sizin Allah'a ve peygamberine Adına yaptığınız ilk yalan, ilk iftira değil. Siz çok tahrif, değişiklik, kitaplarınızı da değiştirme yaptığınız için sizin sözlerinize çok güvenilmez. Eğer kabir azabı diye bir şey olsaydı, Levkâne lil kabri azabun le akberullâhu, Nebiyyev bidalike, Allah peygamberine bunu bildirirdi biz bu zamana kadar böyle bir şey duymadık demiş. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelince tabi onun diğer sahabeden, diğer insanlardan farklı yönü nedir kainatın efendisiyle sallallahu aleyhi ve sellem e, görüşme imkanının fazla olmasıdır bu yüzden sorusunun cevabını alması daha kolay olmaktadır ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem sen bize hiç kabir azabından bahsetmedin fakat bu Yahudi kadın bana göre bir dua diyeyim derken kabir azabı diye bir şeyden bahsetti ben de bunu çok merak ettim sen bize bunu buyurmadığın için acaba doğru mudur yoksa bunlar bir şey mi uyduruyor biz kitaplarımızda böyle gördük diyorlar. Bu doğru mudur, yalan mıdır? Sorduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç cevap vermemiştir. Bir zaman sonra buyurmuşlardır ki sallallahu aleyhi ve sellem Te'avvezi billahi min azabil kabr. Ey Ayşe kabir azabından Allahasın. Demek var ki sığın buyuruyor. Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda yaptığı sığınmalarda, beş vakit namazın sonunda e, Salli Barik'ten sonra okuduğu dualarda, selamdan önce Allah'a sığındığı dört şeyden biri de ve i mükemin adâbil kabri kabir azabından sana sığınırım ya Rabbi. Kainatın efendisi bu. Sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kabir azabı diye bir şey söz konusu olmadığı halde ümmetine talim için ve Allah'ın azabından emin olmadığı için bak kabir azabından ee, diyor. Sana sığınırım ya Rabbi. Ne büyük bir şey ki ne kadar sığınılması gereken bir olay olduğuna işaret buyuruyor. Ve ümmetine de اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَتْ تَشَهْهُدِ لَا خِرِفَ لِي تَعَوَّذِ e Son teşeğüdden ikinci teayyattan e, e, farik olan biriniz yani o bitiren teayyat salli barik okuyan kişi e, dört şeyden Allah'a sığınsın diye emrediyor. Bu dört şeyden biri de kabir azabı olarak hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Demek ki kabir azabı vardır. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve selleme Ya Ayşe, kabir azabından Allah'a sığın. Fennehu levnedya minuh ehedün le necâ Sa'dübni Muaz. Bir kişi kabir azabından kurtulacak olsaydı Sa'dübni Muaz, yüce sahabi, o kurtulurdu. O bile kurtulamadı ama kabir azabı onun hakkında şöyle oldu. E, kabir e, onu sıkmaktan başka bir şey yapmadı. Böyle yılanlar, çıyanlar, akrepler bunlar çok kabirde azap Cinse olarak hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Namazsızlara musallat olacakları vesaire günahkarlara efendim sokulacakları, sokacakları, onları sokacakları zikrediliyor. Fakat Saad ibn Muaz, Ensar'ın efendisi, Kumu seyyidikum. o bir kere yaralı vaziyette getirildi. Efendim salla taşınarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, efendiniz geldi kalkın, Ensar'a hitap etti. Ya vefat ettiğinde, ihtezzele arsuli mevti Saad ibn Muaz, Saad i̇bn Muaz'ın ölümünden dolayı arş-ı titredi buyuruyor böyle yüce bir sahabe Ve Kânihan efendisi parmak uçlarına basarak Centül Bekir'de defin saati sırasında dolaşınca sahabe şaşırdı. Meleklerden yer bulamadım ayağım basacak buyurduğu bir yüce zat buyuruyor ki kabir azabından bir kişi kurtulacak olsaydı Saad İbn Muaz kurtulurdu. O bile kurtulamadı ama ona ne yaptı sadece bir sıkış sıktı sıkmaktan başka bir şey yapmadı. Ya onun için kabir herkesi bir sıkacak, kiminin kemiklerini birbirine geçirecek, kimine öyle bir işkence azap yapmayacak ama kabre girdiğinde insan bir şaşıp kalacak, Hiç tanıdığın yer değil, alıştığın yurt değil, münkerine giriş görüştüğün şahıslar değil, bu zor iş bu, bundan dolayı hazırlanmak lazım, bak kendisi sığınıyor aşağı namıza da sığınmasını emrediyor, işte namazı geldi diyor kabir azabından kurtardı, yani Bizim önümüzde ne kadar önemli meseleler var. Biz bunları düşüneceğiz. Bu salih ameller, dünyada yapılan faydalı ameller bunlar. O günde yüzümüzü ak edecek bizi. Rezil rüsvai olmaktan kurtaracak. Kabirde yanımıza kim gelebilir? İşte bu hadis-i şerif, başladığımız bu hadis-i şerif. Bunlar hep insanı dünyada ahirette kurtaran ameller. E, mesela râituraculemmin ümmetî gâdîhteveşettü şeyâtîn fe jâhû zikrullâhi fe kallâsov minûm. Ümmetimden bir adam gördüm şeytanlar onu kuşatmıştı ona vesvese vermeye başlamıştı Allah'a zikretmesi geldi onu onlardan kurtardı bu mesela dünyada artık kabirde mahşerde şeytanın vesvesesine bir mahal yoktur ama dünyada şu anda şeytanların fitnesine istilasına ihvasına vesvesesine müptela olan insanların kurtuluş çaresi Allah'ın zikridir bu hususta baya bir evvelki derste izah yapmaya çalıştığım Allah'ın zikrinden kasıt nedir? E demek ki kimisi dünyada, kimisi kabirde bak mesela namaz kabir azabından kurtul, kurtarıyor. Bir, bir zat gördüm ümmetimden kabir azabına döşenmişti namaz onu kurtardı buyurdu kabirden bahsediyor. Ümmetimden bir adam gördüm melekler onu kapmıştı götürüyordu İşte bu mahşerden bahsediyor. Çünkü cehenneme doğru götürülürken abdesti geldi onu kurtardı buyuruluyor. Demek ki bunlar hep bize ahirette lazım kabirde lazım mahşerde lazım bu ameller bu salih ameller bizi kurtaracak ameller. Onun için özellikle kabirde yani yapayalnız kaldığımız yerde hiçbir avukatımızın, hamimizin, muhamimizin efendim adımıza savunma yapacak şahsiyetlerin bulunmadığı bir yerde salih ameller bu hadis-i şerifi dikkatle dinlersek burada anlatılan bu mübarek salih ameller bize ne faydalar temin edecekler. Dar zamanımızda imdadımıza yetişecekler. Evet. Onun için biz... Neyi düşüneceğiz? Nereye gideceğimizi düşüneceğiz? Orada bizden ne istendiğini düşüneceğiz. Orada ne geçer, ne söker onu düşüneceğiz. Bizim bu kadar derdimiz, telaşımız varken bize diziler, filmler, sinemalar, tiyatrolar, şarkılar, türküler, oyunlar, eğlenceler ne yarar bize? Ne fayda eder bize bunlar? Bunlar bizim efendim, neyimizi düzeltebilir? Her an ölümle karşı karşıyayız. Ahirete gitmek üzereyiz. Bak bu kadar insan devamlı duyuyoruz. Her gün şüpheden insanın vefatını haberine alıyoruz. Bu bir hakikattir. Efendim, herkes bu köprüden geçecektir. Bu geçitten geçecektir. Yani sonsuz kalmanın yolu yok. Amel etmek lazımdır. Me'amel feleyse ilel hulûdi sebe'im. etsen. Ebedi kalmanın yolu yok. O zaman ahiretini kazanmaya bak. İşte Bera'a ne i radıyallahu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber... Ensardan bir zatın cenazesinde bulunduk. Kabre vardık, henüz daha lahit kazılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. Biz de etrafına oturduk. Sanki başımızda kuş vardı. Yani öyle pür dikkat. kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona her şey gösteriliyor, kabir halleri gösteriliyor. Kabir keşfettiriliyor, ölenin hali gösteriliyor. Biz de ondan ahiret hallerinden, haberlerinden istifade etmek üzere... Böyle oturduk bakıyoruz. Ya şimdi sigaraları yakıyorlar mezarlıkta, lafı lafa takıyorlar, efendim birbirine gülüyorlar, konuşuyorlar. Hiç mezarlıkta gülenden daha büyük bir gazap ve lanete çarpılan olmaz diyor rivayetlerde. Çünkü en çok ibret alınması gereken yer, ölümden ders çıkarılması gereken bir mahalde. Sen kalkıyorsun gülüyorsun. Hiç mi ahireti, ölümü, kabir-i mahceri, efendim... Ee, bir tehlike bir tehdit saymıyorsun. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Ben de bunun haliyle hallendik de, durumum ne olacak diye hiç mi düşünmüyorsun ya? Ne sorumsuz adamsın ya? Onun için sahabe başımızda kuş varmış gibi diyor. Resulullah'ın elinde sallallahu aleyhi ve sellem bir sopa var. Efendim bir tahta parçası onunla yere vuruyor mübarek böyle toprağa vuruyor. Birden başını kaldırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem İstaizu billahi min adabil kabr Kabir azabından Allah'a sığının Üç defa bunu buyurdu bu hadis-i şerif Ahmed ibn Anbel müsnedinde Rivat ediyor Bütün tefsirler bunu aldılar Zikrediyorlar İbn Kesir tefsirinde var Efendim, Taberi tefsirinde var Birçok tefsirde Bunlar zikrediliyor ne mühim bir hadis-i şerif Kaynakları saymakla Bitmez saymakla hakim hakimiydi, sizin tanıdıklarınızdan, tanımadıklarınızdan birçok kaynak var. Efendim, bunlar dost doğru haberleri bize aktarıyorlar bu rivayetlerde. Sonra buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel abdel mü'mine idâ kâne fîn ıttâ'in dünyâ ikbalin iqbâlin Mü'min bir kul dünyadan kesilip ahirete yöneldiği zaman, tam ölüm anında nezeleyle-i melâketüm minessevâibî zûl-vücûhkenne vücûhev-u Gökten melekler iner, yüzleri bembeyaz sanki suratlarında güneş var. Ma'um kefenüm min ekfanil cenneti ve hanutun min hanutil cenneti. Yanlarında cennetten kefen getirirler, cennetten ölüye sürülen kokulardan getirirler. Hatta eydisüminu meddel basari. O ölecek adamın gözünün gördüğü yere kadar. Tabii duvarlar orada perde olmaz. Meleklerin duvar perde işlemez. Önü açık olan nereye kadar görüyor? Boş sahrada Sahada işte o kadar bütün mesafeyi o melekler doldururlar. Sümediyyu melekul meut. Hatta idisun derase. Sonra ölüm meleği gelir başının ucuna oturur Hazreti Ali Aleyhisselam. Fequleyetu Ey Allah'ın zikriyle, imanıyla tatmin olmuş, huzura ve sükûne ve sekinete kavuşmuş olan ruh. <gülüyor> Allah'ın mağfiretine, affına ve rızasına açık. İşte bu hitap eriştiği zaman yordiğe <gülüyor> ile Rabbikirazdiye ten Sen Rabbinden razı Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Kitabı eriştikte insan daha ne ister? Artık ondan sonrası daha güzel gelir. Çünkü melekten Allah, Allah Teala'dan melek selam getirir. Cennet müjdesi, rıza, rıza müjdesi, mağfiret müjdesi getirir. Fethurju tesilu kema tesilu min fi ...tulumun ağzından damlayan damla gibi... ...o ruh öyle süzme süzme çıkar... ...feyehudüya hemen melek o alır... ...feide gızehâlem yedde'ûhâ ...onu... ...Ezrail aleyhisselam boğazdan alır... evân yardımcıları olan melâki-i ...onlar... ...ta ayak parmak uçlarından çeke çeke... ...evvela ayağı soğumağa başlar... ...canı öyle çıka çıka boğaza gelir... ...boğazdan çıktı mı tam çıkmış olur... ...ama o melekler de oraya kadar yardım eden melekler... Boğaza geldi mi Azrail Aleyhisselam'a işi bırakırlar. Ama o aldığı zaman onun elinde göz açıp kapayacak kadar bir zaman bile ruhu bırakmazlar. Hatta elkuhuha fediluha ve fidael Hanut alırlar o ruhu hemen o cennetten getirdikleri kefene koyarlar o kokulara sararlar. Ya aykrucu minha kiyatıya bir nefretimizkin vücutet alavetil. Dünyada bulunan en güzel mis kokusu öyle olmaz yani en güzel mis kokusu neyse. Biz o en güzelini gördük kokladık diyecek halimiz yok bilemeyiz. İşte şimdi zaten hep kimyevi karışımlarla şu andaki miskler falan hep kimyevi. Efendim e, hakiki misk, misk bile belki de daha koklamış değiliz. Dünyada bulunan en güzel misk kokusu gibi o ruh kokar. İşte onun için Rabbimiz ne buyuruyor? Teveffetü rüsuluna ve umla iferritun. Hatta izah cahedekumul meut. Sizin birinize ölüm geldiği zaman... Tevaffet uğrusülüne elçilerimiz onun vefat ettirirler. Niye elçilerimiz diyor? İşte o Hz. Aleyhisselam'a yardım eden meleklerden bahsediyor. Ama bu secde söylesine buyuruyor: "Kuliyet vefatkun velekul meutil ediyukulebikum. Sizin canınızı almakla görevlendirilmiş olan ölüm meleği vefat ettirecek sizi." Demek o boğazdan teslim olan Acra Aleyhisselam'dır. Ama o zamana kadar canı ayaktan beri çekip çıkaranlar yardımcı melek-i kirandır. Ne zaman ruh can boğazdan çıkar, hemen onlar onu alırlar. Bu ayet onu anlatıyor. ala min illa Ma fulan fulan, dünya. Onlar onu yükseltirler, göklere yükseltirler, gök kapıları açılır. Çünkü mümin olduğu için, imanlı olduğu için, zikirli Kur'anlı salih amelli olduğu için. Kelime-i şehadetle yaşayıp öldüğü için gök kapıları açılır. Onlar gökte hangi melek topluluğuna rastlasalar, o melekler o ruhun temiz kokusunu alırlar. Ya bu tertemiz kokuda da ne? Bu tertemiz ruhta kim? Onlar onun dünyada müminler tarafından onun isimlendirilen, adlandırılan isimleri arasından en güzel ismiyle falan oğlu falan derler. Artık hafız falan derler, alim falan derler, felance veli derler, felance şeyh derler, felance salih zat derler, falan takva müttakî zat derler artık. Dünyada arkadaşlarının da e, verdiği isimler, e, onun hakkında söyledikleri vasıflar önemlidir ki, e, dünyadaki isimlerin en güzeliyle onu anarlar. Hatta en tevubi iles dünya. Birinci kat semaya çıkarlar, birinci kata varırlar. Fesiftihununu fesiftihuleu. Kapının açılmasını isterler. Gök kapıları var. Kapılarda görevli melekler var. Senin evinin kapı, kapısı var da göklerin kapısı yok mu? Kapı açılır. Feşeyyeu min kulli semai mukarrabuha. ila's sema'i'l lati Her gökte o o semanın mukarrab melekleri. Allahu Teala'ya manen en yakın olan görevlileri ona eşlik ederler. Bir iddiaki semaya kadar ikinci gök sema arasına 500 senelik mesafedir. O mesafeye çıkana kadar o ruha eşlik ederler. Hatta üntaabi ailesi ma'as Yedinci kat semaya kadar her gök kapısı açılır, kabul olunur. Melekler onun kokusunu koklar, onun temizliğine hayran kalır, onun paklığına şaşar kalırlar ve ondan ayrılmazlar. Bir dakika her kat, katın melekleri yerleri belli olduğundan ve ma'minna illa le malum. Hepimizin malum makamı var. Safat suresinde meleklerin sözleri nakledildiği üzere o makamlardan ileri geçemezler. O bir dahaki kat semaya kadar ona eşlik edebilirler. Oradan e, mesela üçüncü katın melekleri teslim alır. Dördüncü katın melekleri teslim alır. Ta yedinci kat semada mukarreplerin, Allah'a en yakın kulların e, divanlarının dosyalarının bulunduğu illiyine varır. Fekulullah azze ve celle yüktubu kitab-ı fi illiyin ve ile ilel ard bu kulumun amel defterini illiyine yazın. Mukarrab meleklerin yanında bulunduğu en büyük dosyaya bunun da kitabını, yazısını, amel defterini kayıt edin. Ama ve'idu ile'l-arz. Tabi ki ruhunu yere iade edin. Dünyaya geri gönderin. Çünkü mezarına ziyarete gelenler olacak. Esselamu aleyke diyenlere, aleyke selam cevap verecek. Dua denlerin, dualarını, hediyelerini alacak. E, efendim eğer makamı yüksekse e, tabii ki şefaat edecek tasarrufta bulunacak himmet edecek kabrinden ne işler görecek fe ve ve çünkü ben onları topraktan yarattım toprağa döndüreceğim ve tekrar topraktan mahşere çıkaracağım buyurur fe işte ruhu böylece döndürülür ta beden mezara yeni kondu o arada Ruh çıktıktan sonra tabii ne kadar zaman içerisinde bu işler olur. O arada da işte yıkanır, kefenlenir, omuzlara konur, musallaha da kılınır. Şahitlikler, tezgiheler, tarziyeler yapılır. Oradan işte mezarlığa götürülür, lahit kazılmış olur ve kendisi mezara indirilir. E, o arada da ruhun dolaşımı göklerde biter. Ve tabii ki meleklere cevap vermek üzere ruh gökten yedi kaç zamandan, e, iner bedenine girer. Belden yukarısına, belden aşağısına ruh girmez. Beyin çalışacak. Münker nekerin şu an cevap verecek kadar kafası çalışacak, dili konuşacak. Feyti melekanı, fevuzlisani. Hemen iki melek gelir, onu oturturlar. Bunlar hep hadis-i şeriflerdir, haberlerdir. Kaç tane kaynakta burada say vaktim yok o kadar onları sayacak kadar. O kadar kitapta geçiyor bu hadis-i şerif. Ya? Onun için ...bunlar hak ve hakikatlerdir... ...önümüzde ne berzekiler, ne geçitler vardır... ...ne haller vardır... ...münker nekir hakkında gördüm... ...bugün taberani de hadis-i şerifte... ...akıllara durgunluk verir yani... ...münker nekir... ...münker inkar edilici tanınmamış... ...nekir hiç tanınmamış, görülmemiş... ...eşe rastlanmamış... ...misli görülmemiş, dünyada öyle bir şey yok... ...en korkunç filmi seyreden bile... ...öyle korkunç yaratıklar görmemiş... ...Allah Allah... ...hadis-i şerifte öyle buyuruyor... ...öyle ki melek ki... Onların ayınıma mislukudurin kurşun kaplar gibi, gözleri kurşun gibi böyle, büyük, iri, koca çanak gibi, kurşun çanak gibi. Ben ya buhuma mislusaya mislusaya asıl bekari, azu dişleri diyor, öküzün boynuzları gibi. Allah Allah, öyle dişleri var, gözleri şimşek çakıyor, tüyleri yerden sarkıyor, dişlerine bak. Lasmatuma bir sesleri var gök gürültüsü gibi. Öyle bir gök gürültüsü gibi ses çıkarıyorlar ki adamın ödü kopar. Geliyorlar. Feyyuzî onu oturtuyorlar. Fe Ona soruyorlar. Rabbin kim? Ve mâ dinin ne? Mümin olduğu için, imanlı öldüğü için Ruhu da göklerde kabul gördüğü için... ...Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır. Ve dini el-İslam, dinim İslam'dır. Allah cümlemize... ...orada bülbül gibi konuşmayı... ...bu şahadette bulunmayı... ...nasip-i müyesser eylesin bu işler zor. ...feykulâni <gülüyor> le-mââde'l-raculûl-ledî... ...bu size gönderilen bir zat var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i soruyorlar. Kainatın efendisinin sureti hemen geliyor. E, ölür ölmez görülüyor... Mezarda aynı dünyadaki şekliyle canlı gibi gecikiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu tanıyor musun soruyorlar. Fekulü <gülüyor> ve Sallallahu aleyhi ve sellem. Tanımaz olur muyum o benim? Allah'ımın elçisi peygamberim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Fekulü ve ma ilmüke. Senin ilmin nedir? Bilgin nedir? Bu, bu zat hakkında ne biliyorsun? Fekulü karaitu Allah fe amintu bi. O saddektu. Bu zat peygamber olarak. Bana Allah'ın kitabını getirdi. Ben Allah'ın kitabı Kur'anı okudum. Ona iman ettim. Onu tasdik ettim. Der. Feunadim münadim min essemah. Ansadak abdi. min min O zaman gökten bir münadini der. eder. Kulum doğru söyledi. Ona cennet döşeklerinden altına döşeyin. Cennet başlarından giydirin. Ona cennete doğru bir kapı açın. Cenneti gösteriyorlar ona. Yerin burası diyorlar. Fe eti min ravhiyâ ve tîbihâ. Ve yufsehulû fî kabri. Meddel basar. Cennetin kokuları gelmeye başlıyor mezara. Cennet bahçesi oluyor mezar. Ve gözü gördüğü kadar kabri genişletiliyor. Bu işler manevidir. Senin anladığın gibi değildir. Ve eti racülü hasenül vecih hasenü fiyâbü tayyibur rih. Yüzü güzel, elbiseleri güzel... Kokusu çok hoş bir adam geliyor, nurlu bir zat. فَيَكُولَ اَفْشِرْ بِلَّد۪ي يَسُرُّكُ kunte مُكَلَّذ۪ي Diyor ki, sevin, sevin. Müjdeler olsun sana. Sana vaat edilen günün bugündür işte. Rabbine kavuştun. Kabir aleminde. ilk gecen, ilk günün. Ama durumun iyi. Keyfin yerinde. فَيَكُولَ مَنَا تَفَجُّكَ الْوَجُوْا يَعْد۪ي بِالْخَيْرِ o da ona diyor ki, ya sen ne mübarek adamsın, kimsin? Şu yüzüne bak, öyle bir mübarek yüz ki, hayırlı haber müjdesi getiriyor. Fekûl, en amelüke salih O güzel yüzlü zat ona diyor ki, ben senin salih amelinim. Başka adı şerifte, ene'l-kurânüllezî eshertü leyleke ve ezme'tü nehârak. Ben senin gecelerini uykusuz, Gündüzlerini susuz Geçirten Kur'an'ım Sen beni okumak için Geceleri uyanık Oluyordun teheccüd kılıyordun Kur'an okuyordun Sünnet sureleri okuyordun Hatimler indiriyordun Gündüzleri oruç tutuyordun Ayrıca Kur'an okuyordun gündüzleri Kur'an okurken su içilmez Kur'an okurken konuşulmaz Bir sureye başladın onu bitirene kadar Arada dünya kelam konuşulmaz Arada su içilmez yemek yenmez Böyle Kur'an okursan o makbul olur. Yoksa bir satır oku, bir iki satır konuş. Oradan ye, oradan iç, oradan sana sola bak, arada oku. Mevla buyurur, malikeveli kelamı. Senin gibi gevşek adamın benimle konuşmaktan ne haberi olur? Benim kelamımla ne alakası olur? Rezil olmayalım Kur'an okurken. Bak Kur'an kabirde gelecek. Ben senin salih amelinim. İşte bu hadis-i şerif. Salih ameller geliyor. Güzel suretlere giriyor. Güzel yüzlü, güzel elbiseli, hoş kokulu. Sana eniş ve yoldaş olacak. Senin vahşetini izah edecek. Yalnızlık hissini ortadan kaldıracak. İlk gününde, ilk gecende ya alıştığın yastık yok, alıştığın yatak yok, alıştığın karın yok, kocan yok, çoluğun yok, çocuğun yok. Orada yapayalnız, sız sessiz kaldın. İnsan medeniyet tabıdır. Yani insan yalnızlığa alışamaz. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Onun için kabirde dene geliyor. Salih amellerin yoldaş olarak geliyor. Yoksa ne gelecek? Ne doğrarsan tabağına o gelir kaşığına. Fekûlu rabbe ekkimissâ'a rabbe ekkimissâ'a Hatte erci'a ilâ ehli ve mali. Adam bu durumu görünce salih amelle karşılaşınca Ya Rabbi ne olur kıyameti kopar. Ya Rabbi ne olur kıyameti kopar. Niye kıyamet kopmasını istiyor? Kıyamet kopsun ki o gördüğü cennetin gerçeğine kavuşsun. Kabir alemi cennet bahçesidir ama hakiki cennet değildir. Hakiki cennet o. en, en sabah akşam cehennem firavun'un adamlarına gösterildiği gibi kabirlerinde müminlere de cennet manzaraları gideceği yerler makamlar gösteriliyor. İdâma -id hadisinde. Sizin biriniz öldüğü zaman her sabah akşam cennete gideceği makamı ona gösterilir. İnkânemine el cenneti ve mine ehil cenneti ve inkânemine ehil en nar fe mine Cennet elindense cennetteki gideceği yer gösterilir. Adam o cenneti görünce dayanabilir mi ya? Çabuk kıyamet kopar ya Rabbi. Aileme kavuşayım, malıma kavuşayım, mülküme kavuşayım. Nerede dünyadaki malından, mülkünden bahsetmiyor? Çünkü zekatını verdi, hayrını yaptı, hasenetsini yaptı. Salih ameller vasıtasıyla hesabını ahirete taşıdı. Malı var cennette, mülkü var cennette, köşkü var cennette, sarayı var cennette. Adam bütün yatırımını ahirete yapmış. Adamın aklı kalbi kalbi nerededir? Yatırımının yanındadır. Oraya gitmek istemez mi? O zaman derler ona ki feyukarlar üst gün. Tamam şimdi çok heyecanlanma. Sakin ol bakalım derler. Şimdi burada yatıyorsun. Burada istirahat ediyorsun. Nemneumete aruz. Yeni damadın hafif yorgunluğu nasıl? O yorgunluğun ardından ona nasıl uyku gelir? Yeni damat gibi bir uyu bakalım. Sen iyi bir uyku çek bakalım şimdi. Kalktığın zaman hiç anlamayacaksın. Nasıl bitmiş dünya? Mahşere kalktığın zaman ama tabii ki Geçit geçit geçit geçit bitmiyor ki bu geçitler. Mahşerde de ne geçitler var? Durum bu. Bir de bunun tersini çevir. Ve inna lamd al kafiro ida kana fiin quta'in min al dunya ve ikbal min al akira nazeleey min al sema'im al aike dun sudulujouh maumul mushur <gülüyor> fejizun minu mad al basari kafir bir kol imansız dinsiz kitapsız. Allah'a inanmaz, Kur'an'a inanmaz, ayete inanmaz, hadise inanmaz, helala inanmaz, harama inanmaz. Bu imansızlık ne beladır. Dünyadan koptuğu zaman, ilişkisi kesildiği zaman, ahirete yöneldiği zaman, vah nereye gidecek, nasıl gidecek, vah! Gökten sipsiyah suratlı ellerinde mızraklar, kamçılar, bulunan melekler, inerler gözünün gördüğü yere kadar geçer otururlar, sonra ölüm meleği gelir... Başının ucunda oturur. Sümme yediyu melekul mevti hatta ayet ise indi rasi. Fekul eyyetü en nefsül habise tukruci ila Allah ve gazab. Ey pis ruh. Murdar nefis. Abdestsiz, gusülsüz. Taharetsiz, zikirsiz, fikirsiz. Allah'ın gazabına ve azabına doğru. Çık bakalım. Feteferraku fi cesedi. Öyle bir durumla karşı karşıya kalır ki ruh Bedeninde darmadağın olur. Paramparça olur. Bütün irtibatı bedeniyle kopar. Her bir tarafına bir parçası gider. <gülüyor> Islak günden diyor. Efendim. Böyle şişler. Her tarafı dallı budaklı şiş. Bir şiş var her tarafında da diken gibi böyle demirleri var. Islak günden bu çıkar mı? Islak günde öyle yapışır ki öyle her tarafına sar evetim sarılıp dolanır işte ıslak yünü diyor o şişleri ıslak günden çekerken nasıl çekersin? onun ruhunu bedeninden öyle zor çekerler Allah Allah muhafaza feyhihu hemen acra canını alır feeda fi hatta fi ala ard o ruhu alır almaz onun elinde onu ya melekler yardımcıları bir an bile bırakmazlar. Onu efendim o şişlere geçirirler. Ondan bir leş kokusu çıkar ki dünyada öyle bir murdar koku yok. Allah Allah. Hiçbir hayvan leşi öyle kokmaz. İnsan gibi kokan olur mu insan? Mükellef insan, mesul insan. Feasadune biha fe la yamrun biha. Alam li min el melaket illa qalu ma ruhul habita fe yekuluna fulan ibn fulan bi akbah esma'i lati Kâne, kâne, yüsemme, dünya. Hangi melek cemaatine uğrasalar Ta birinci katın kapıları açılmıyor da Birinci kata çıkarlarken Ta birinci kat 500 senelik mesafede Oraya çıkana kadar Yolda hangi melek cemaatine rastlasalar Onlar da burunlarını tıkarlar Ondan kaçarlar Nefret ederler Bu pis ruhta kim bu nasıl bir şey bu ya Ne biçim leş bu ya tulum bu ya Derler ki dünyada anıldığı en kötü ismiyle Bu felan gavur Bu felan Efendim kafir, bu felan facir, bu felan fasık, bu felan dinsiz, bu felan kitapsız, bu felan imansız. Böyle anarlar. Bu gavurluk ne kötü bir şeydir. Ne kadar hamd edelim, ne kadar şükredelim. Allah bize iman nasip etti, Kur'an nasip etti. Hatta imtihabîyle ile sema dünya. Birinci kat semaya onu ulaştırırlar. F-i <gülüyor> suf-tehulû, Kapı açılsın derler ama kapı açılmaz. Resulullah bu hadiste ne okudu sallallahu aleyhi ve sellem? dine kâzebû bi âyâtin e'zzebe'rû anha. Bizim ayetlerimizi yalan sayanlar, bizim ayetlerimize inanmaktan büyüklenenler. Rabbimizin ayeti bu. Bu zamanda Kur'an olur mu? Bu zamanda din olur mu? İslam olur mu? Şu helal olur mu? Bu haram olur mu? Hangi devirde yaşıyoruz? Kur'an geri kaldı, Kur'an bizi geri bıraktı. Kur'an'ın devrimi şimdi, dönemim şimdi. Ya, dinin bizim hayatımızla ne alakası var? Bizim ahlaklarımızı inanmaktan büyüklenirler, derler utanırlar. Müslüman diye anılmaktan, Kur'an'a, Sünnet'e inanan biri diye tanınmaktan, tanıtılmaktan utanırlar, çekinirler, kibrederler. İşte onlar öldükleri zaman, la tufettehu luhumü babusema, gök kapıları onların ruhları için açılmayacak. Onlara Allah'tan rahmet saçılmayacak. Birinci kat semadan aşağı atılacak. Velâ dhulûne'l cennete hattâ yelge'l sem'il girinceye kadar onlar cennet yüzü göremeyecekler Allah buyurdu. Bu ayet okudu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla azze ve buyurur ki: "Bunun amel defterini en alt yerde, yedi kat yerin dibinde evvel abi Toprağa doğru yere doğru bunun ruhunu bir atarlar. Gökten aşağı atılmak ne demek? Öyle taşınmak yok. Oraya kadar çıkarırlar oradan aşağı bir bırakırlar. Allah. Bu yüz kattan atılmaya benzer mi ya? Beş yüz sene füzeyle gitsen biricik aç cemağe varırsın be. Biricik aç nerede ya? Yerden at, yerden bir fırlatırlar bir daha göğe doğru. Oradan bir da bir daha. Yerle gök arasında böyle top gibi oynarlar onda. Ne büyük zorluk ne büyük zahmet. Ne büyük felaket. Ruhtan bahsediliyor. Beden yerde duruyor. Sonra Mevla yedinci kat yerin en dibine, şeytanların hapishanesine atılmasını emreder. Fetutrahu ruhuhu tarha. Ruhu böylece atılır. Siccine yedik kat yerin dibine. İşte Resulullah Kudus, sallallahu aleyhi ve sellem. Fman yüşrek min makan Allah ortak koşanın durumu gökten aşağı düşüp de kuşların kaptığı ya da rüzgarın uzak bir yere attığı kimsenin şaşılacak hali gibidir. Bu da hadsûre suresinde zannediyorum. Rasulullah bu ayetleri okudu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Bak her buyurduğum benim ayetlere uygun. Benim hadislerim Kur'an'dan ayrılmaz Ben kafadan konuşmam Kur'an'ı da Rabbim vahyediyor Hadisi de Rabbim vahyediyor Fethu <gülüyor> adu ruhu fi cesedi Ruhu bedenine Bir zaman için geri döndürülür Ve yeti melekan Melekler gelirler Allah Fevzi onu oturturlar Rabbin kim Kolay mı Allah demek Dünyada Allah demeyenler için Orada kolay mı Allah demek Ha ha ağzını bir karış açar Ha ha diye şaşar kalır La edri bilemiyorum ne diyeceğim Ne cevap vereceğim Fevkulen ma dinuk dinin ne Fevkul ha ha Bir karış havada ağzı açık La edri bilemiyorum Kolay mı Dünyada İslam'dan utananların Orada dinim İslam demesi kolay mı Orada İslam'ı öne sürmesi İslam'ın arkasına sığınması İslam bir hayat dinidir İslam dünya ve ahiret nizamıdır. İslamı dünyada yaşayana kabirde İslam yetişir ama dünyada İslam'dan uzak yaşayana kabirde İslam nasip olur mu? Fequla ani ma hada'r Sizin içinizde gönderilen bir zat var. Bir de ona o kimdir onu söyleyin bakalım. Fequl ha ha la edri. Bilmiyorum, tanımıyorum. Ne diyeceğim? İnsanlar bir şeyler diyorlardı. Peygamberdir, resuldür, şuydu, buydu. Ben hiç öyle bir şey demedim. Ben bilmiyorum. La derayte velate le tediciklerine. Ne hakikati bildi, ne kelime şahadeti okudun. Sen var ya sen öyle bir vuracaklar ki ona Allah Allah Allah. Öyle bir kamçı indirecekler ki ona aman ya Rabb. sema. Gökten bir münadini ida eden kedi babdi. Kulum yalan söyledi. Kulum bile bile inkar etti. Şimdi bilmiyorum diyor o peygamberi bilmiyor muydu? Allah'a dini bilmiyor muydu? Bile bile inkar etti. Fefrishu nar. <gülüyor> ateşten döşek koyun altına. cehenneme mihadu fevkim <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Cehennemde döşekleri ateşten, yorganları ateşten. Buna nasıl dayanacak? Bu ateş kolay bir şey midir? Elin yasa dayanamıyorsun. Veftahu nar. <gülüyor> cehenneme doğru bir kapı açın mezarından. Fati muharraha ve ya cehennemin sıcaklığı mezarına işler cehennemin harareti o yelleri kızgın yelleri kabri kavurur ve layaku hatta fi kabri öyle sıkıştırılır sıkıştırın mengene gibi daraltır daraltıla kaburgaları gır gır gır gır birbirine girer geçer ve eti racul bir adam gelir qabihü vecih qabihü siyab Yüzü fena, elbiseleri kötü, kokusu leş gibi. Duruyor mu daracık yerde ya o insan. Kocaman yerde bile bir sigara kokusundan benim nefesim tıkanıyor ya. Seni kötü edecek şeylerle sevinebilirsin. Alay eder onlar. Hadi mukelledi kunte Sana söz verilen günün bugündür işte. Dünyada sarı cilmeli Memeda gibi gezdin dolaştın. Allah kitap, Kur'an, namaz, abdest bilmedin, demedin. Doğru hakikatleri dinlemedin. Ya sana denmişti ki şöyle kabir var, şöyle azap var, böyle gün var, hazır ol. Sen hadi git içine başkalarına anlat demiştin. Sana söz verilen günün geldi çattı işte. Fe kulü men ente fevucel vecu Ya sen kimsin der. Senin ne kötü suratın var. ...kötü habercidir bu surat... ...kötüyü haber veriyor... ...işte nasıl salih ameller... ...bu hadis-i şerifte okuyacağımız üzere... ...nasıl abdestler, namazlar... ...o zikirler, oruçlar... ...geliyorlar, yardım ediyorlar... ...kurtarıyorlarsa... ...işte o kötü ameller, o içkiler, o kumarlar... ...başta... ...şirk, Allah ortak başına... inkar Allah muhafaza buyursun... ...bu ne beladır bu gavurluk... ...onlar, ondan sonra günahlar... ...büyük günahlar... Bunlar adamın başına ne bela açarlar. Ben senin kötü amelinim der. O da der ki ya Rabbi ne olur kıyameti koparma. Ben bu kabir azabına razıyım. Çünkü ötesi daha kötü. Mahşer daha kötü. Cehennem daha kötü. Devamlı daha kötüsüne gidecek. Hiç kıyameti ister mi? Onun için işler bu durumda. Biz hangi taraftan olacağız? Bir mümin kulun Vefatı var, o güzelim hali var. Hatta eğer Rijruhü Cüllâ sema, ruhu çıkar çıkmaz, gökte yerde ne kadar melek varsa, Gökle yer arasında ne kadar melek varsa, hepsi ona salat eder, rahmet yağdırır, feyz yağdırır, bereket yağdırır, bütün melekler ve bütün Allah'ın bütün kök kapıları yedi kat açılır. Leşemin eli babi lavum yediğine ve Celâi min kibeli. Gökte ne kadar kapı varsa bütün kapıların görevlili melekleri Allah'a yalvarırlar. Ya. Ne olur bunun ruhunu çıkartmayı bize nasip eyle. Ne olur bunun yedi kaç semaya ruhunu yükseltmeyi ona eşlik etmeyi bize nasip eyle. Bu ne güzel adamlar var. Bir de öbür tarafa bak. Ya... Gökte yerde ne kadar melek varsa Hepsi lanet ederler Allah gazap etsin sana lanet etsin Cennetinden rahmetinden tard etsin uzak etsin Bu lanetleri almaya ne gerek var İmansızlığın ne lüzumu var ya İnananın ne kaybı var inanmayanın ne kazancı var ya Ondan sonra gök kapıları açılmaz Ne kadar kapı ehli varsa Allah'a dua eder. Ya Rabbi bunun ruhunu taşımayı bize nasip etme Ya Rabbi bunun ruhuna eşlik etmeyi bize nasip etme Allah'ım Uzak olsun Allah'ım Mezardaki durumuna bak ya. Mezardaki ne rezillik bu mezardaki durumu. Tüm bey kayyı a'ma asam Sonra ona sual cevap bitti zaten. Ne cevap verdi? Hiçbir şey veremedi, doğru diyemedi. Kör, sağır ve dilsiz bir melek mi musalla dediler. Allah'ın ne melekleri var. Kör. Onu görmüyor ki acısın. Sağır. Yalvarışını duymuyor ki acısın. Efendim dilsiz. Ona bir cevap vermiyor. Onun konuştukları yalvarmalarını hiç duymuyor, cevap da vermiyor. Fi yedimi elinde öyle bir kamçı var ki la udribi bi hacbelun kanet uraba o kamçıyla diyor ulu da gibi koca bir dağa bir vursa daha un ufak olur toprak olur iner aşağı. Bu hadis-i şerif ya Hoca Abdurrazzak gibi Bukhari'nin hocası bu Abdurrazzak ya onun müsnedefinde bile var. Ahmed Hambel Hanbel'de var, Hakim'de var, yok İbn Mace'de var. Nerede yok ki ben sana Dünya kadar kaynak var ya. Bunlar Hikaye midir şaka mıdır biz ne anlatıyoruz ya İbni Kesir tefsirinde görebilirsiniz Koç Ahmet ne haber ifade ediyor bunu O diyor ona bir vuruş vurur bir darbe indirir o gavura Un ufak olur toprak olur dağılır Ama Allah sonra onu tabi öyle toprak olsa azap duru bir şey yaramaz o Yok olmak üner değil Allah Teala yok etmeyecek Azabı devam ettirecek, sürekli kılacağı için onu eski haline çevirir. Tekrar aynı yeni konmuş ölü şeklinde durur. Fe bu <feyadribuhu> darbeten uğra, ona bir darbe daha indirir. Fe yasihu sayheten yesmeuha şeyin Bir bağırış bağırır ki, bir nara atar ki, insanlar ve cinlerden başka her şey onun bağırmasını işidir. Onun için, insanlarla cinler mükellef olduğu için, şimdiden duysalar, Kayba iman kalmaz. O zaman imtihan hikmeti kalmaz. Onun için hayvanlar bile duyar. Bak mezarlıklardaki hayvanlar ne kadar rahatsız olur. Atlar, kişner, köpekler bile kaçar. Bütün hayvanlar duyar. Melekler duyar, gökler arası duyar. İnsanlar insanlar, cinler imtihan olsun için onlar duymaz. Onun için İdâbü'l-âtil cenâzetü vehtemele ricalu alâ anâkib. hadis şerifte buyuruluyor. Cenaze tabuta konup da adamlar onu boyunlarında taşıdığı zaman ''İnkanet salihaten kalet katdimuni, kaddimuni'' Eğer iyi bir kişiyse çabuk götürün beni çabuk götürün beni. Yerimi gördüm cennet bahçesine çabuk kavuşturun bu leş dünyada bir dakika fazla tutmayın beni de. ''İnkanet sivadehal ki kalet ya ve bu ne? İyi adam değilse ey bu cenazenin haline vay başıma gelene. Nere götürüyorsunuz bunu çukura mı götürüyorsunuz azaba mı teslim edeceksiniz cehenneme mi götürüyorsunuz? Nasıl bağırır? ''Yesme usavta kulli şeyin insan'' İnsandan başka herkes onun bağırmasını, inlemesini duyar. Ve lefse mu'avle sa'ika. Çünkü insan duysa hepsi bayılır, düşer, ölür. Cenazenin altındakiler de cenaze olur. Onlar da onu taşıyamaz. Onun için imtihan hikmetine binaen hayat devam etsin, imtihan yürüsün diye. Allah onu insana duyurtmaz. İşte mezara konduğu zaman kötü ameliyle karşılaşanın durumu bu olur. Yine taberani'nin ilavesinde. El-Mu'cemül evsatta Ve yüsellatu aleyya bu, ...kabrinde onu öyle bir akrepler... ...musallat edilir ki... ...lev nefeha ehidûn fid dünyâ... ...mâ enbetet şey ...o akreplerin birisi... ...dünyaya çıksa... ...dünyaya bir üflese... ...bir zehir bıraksa... ...yeryüzü, dünya kıtalarındaki toprak... ...daha hiçbir şey bitiremez hale gelir... ...mahsul bitirmeye elverişli... ...olamaz artık... ...bu akrepler doldurulur mezarında başına... Bu ne olacak ya? Buna kim dayanacak ya? Buna kim göz kesiriyor ya? Ben dayanırım o mezara kim diyebiliyor ya? O zaman aklımızı başımıza alalım, salih ameller hazırlayalım, yüzümüzü hak edecek, bize ahirette yetişecek, şefaat edecek ameller bulundularım. İşte bu hadis-i şerife bu gayeyle başladık ama öyle işi gevşekten almayalım, öyle efendim... ...hikaye dinler gibi dinlemeyelim... Ya ...bizi hangi ameller kurtarır... ...bunlar okuruyor burada şimdi... ...ondan sonra sırayla gideceğiz... ...bu hadis-i şerifte... ...ümmetimden bir adam gördüm mahşerde... ...susuzluktan dilini dışarı çıkarmış... ...kurumuş ciğerleri parçalanmış... ...ama Ramazan'da oruçlar tuttuğu için... ...o oruçlar geldi... ...feseqah... ...ne yaptı... ...ona... Su içirdi, onu suladı. Cennet şaraplarından, Havzu Kevser'den. Oruç ne mübarek bir ameldir oruç. İşte böyle. Allah seni dünyada boşuna mı bırakıyor? وَرَعَيْتُ رَجُولَمْ مِنْ اُمْمَتِي مِنْ zulmetün, دِي اِذُولْمَتُونَ zulmetün. Bir ümmetimden bir adam gördüm. Önü karanlık, arkası karanlık. Allah karanlıkta koymasın. Hele kabirde ne kadar karanlıklar var? فَجَاَتُ حَجَّتُوا وَ Haccı ömresi geldi. Bak hacılar hacca gitti, kimisi hazırlanıyor, gidecekler Allah kabul eylesin. Makbul mebrul haçlar ömreleri nasıl eylesin? Tabii ki kıran yapanlardan ömre de var. Efendim temettü yapanlardan ömre de var. Aynı zamanda ömre yapıyorlar. İfrat da yapanlar gidiyorlar tabii haçtan sonra. hac bitince ömreler yapma imkanı olanlar oluyor. Mesele kabule şayan olmak. İbadet çokluğuna itibarı yoktur. Kulundan halik koşlanmayınca Kalp güneşlemeyeceğin, müstehcen konuşmayacağın, kavga gürültü çıkarmayacağın, fitne yapmayacağın, haçta da böyle işler var, böyle kolay mı? Haramlara bulaşmadan güzel bir haç ömre yaparsan, işte kabul olursa, adamın önündeki, ardındaki karanlığın içerisinden haç ömre gelir, onu o karanlıktan çıkardı diyor. Ya tabi zor, paraların gidiyor, vaktin gidiyor, 30 gün, 40 gün, ondan sonra efendim ne kadar az olsa da 20 gün, Efendim zorluk var uykusuzluk var yorgunluk var iklim değişiklikleri var efendim çadırlarda kalmak var Arafat'ta güneşlerde kalmak var topraklara bulanmak var izdihamlara girmek var kolay iş değil Sünnetle ve bir haç ömre yapayım dersen kolay iş değil ama bunların ahirette karşılığı var yetişmesi var şefaati var ben senin salih amelinim diye mezarda karşına gelip eniş ve yoldaş olması var Bunları düşünenlere bunlar kolay gelir Hafif gelir Zevk verir Tat verir Keyif verir Bu hadis-i şerifte daha neler Ne salih ameller Ne güzel ameller göreceksiniz Bakın ahirette hangi ameller sizi kurtaracak Hangi ameller yüzümüzü ak edecek ve bize yetişecek Hangi darlıktan bizi kurtaracak Tek tek bunları okuyacağız Uzun bir hadis-i şerif olarak devam edeceğiz Önümüzde çok tehlikeli günler var Geçitler var Buraya hazırlık Bizim için en mühim haber bu Bugün ölenin başına gelecek bu Hepimiz ölmek üzereyiz Bak her gün bu kadar insan ölüyor Bu geçici haberler hava hadisler bizi kandırmasın Başımızın çaresine bakalım Madem iman ettik imanımızın gereğince Allah'tan korkalım Azabından korkalım Kabir azabından korkalım Mahşerin sıkıntısından korkalım da Başımıza çaremize bakalım Başımızın çaresine bakalım İlacı arayalım İlaç arayanın adresi bu Bu derslerde bu hadisler okunuyor Hangi amel neye yarıyor nereden kurtarıyor bunu dinlemeden olur mu? İlimsiz amel olur mu? Bilmesen ne yapacaksın? Onun için mutlaka imanımızın gereği insanlara duyuralım, acıyalım. Allah da bize acısın inşallah kimse cehenneme düşmesin diye, kabir azabına uğramasın diye. Biz gerekeni tebliğ yapalım. Her tarafa uyuralım, mesaj çekelim. İnternet adresi bu, şu adresi bu. Dinle, saati bu, vakti bu. Bak unutma ha dinle kardeşim. Böyle yalvaralım da. İnşallah olakin rahmet kıla ol padişah. Ol kerim ol rahim ol ilah. Muhterem Ahmet Mahmut Zülnü Hoca Efendi ile